Az yemenin birçok faideleri olduğu gibi çok yemenin de birçok zararları vardır. Açlık kalbe cila, zihne açıklık ve basiret verir. Tokluk ise kalbi körleştirir. Vücutta rehavet verir. Mide ile dimağdaki buharı artırır ve insan sarhoş gibi olur. Kalbine bir ağırlık çöker. Az yemek bütün günahların mençeyi olan şehveti kırar ve nefsi terbiye eder. Şüphesiz ki saadet Nefse hakim olmaktadır. Zinnûni Mısri, ben ne zaman yemek yediysem ya isyan etmiş yahut isyanı gönlümden geçirmişimdir demiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra meydana çıkan bid'at tokluktur. Bu milletin karınları doyunca nefsleri dünya hususunda galebe çaldı buyurmuştur. Açlık Allah'ın hazinelerinden biridir. Bu hazine sayesinde ilk olarak cinsiyi şehvet, sonra konuşma iştihası kırılır. Fil hakika aç bir insan fazla konuşmak istemez. Bu sayede dil afatından da kurtulmuş olur. Az yiyen az uyur. Halbuki fazla uyku iki cihanda hüsrana sebeptir. Hasılı az yemekte birçok faideler vardır. İmam Gazali, i̇hya Ulum adlı meşhur eserinde az yemekte on faide, o da zarar olduğunu söyler. Kadınlar sizin tarlanızdır. Dilediğiniz gibi ehlinize gelin. Yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin. Yüzünüz çirkindir diye onları ayıplamayın ve yüzlerine vurmayın.